53R, Rize Haber ve Havadis sitesi, köşe yazısı. Sanki hiç enflasyon, sömürü, haksızlık, terör, terörist, ajan parmağı vs. yoktur. Bir anlaşılmaz halin zorsa iza. Sizde koyun gitsin en hoş mizahı. Sırattır, aşacak, Üsküdar, değil. Mümin de müşrik de geçer berzahı. Bizde de vizyonumuzu arttırmayı sağlayan kurumsal ağlarımıza teşekkür ederek konuya mizahla başlayalım. Şanlı Urfalı Anın biri dünyayı gezip göreyim demiş. Her yolculuğundan sonra köylüyü kahvede etrafına toplayıp gezip gördüklerini. Anlatırmış ki, marabasının da vizyonu genişlesin. Köylü başlamış sormaya. An bu sefer nereye gittin? Afrika'ya gitmişem. Am Afrika'da ne yaptın? Safariye çıkmışam. Hele bu safari ne ola ki? Hele arabaya biniysen, araziye ovaya çıhysen, bir hayvan görüysen, peşinden arabayı sürüysen, hayvana yetişip, tüfek ile vuruyorsan. Ham sen hiç hayvan vurdun. He vurdum. Ne vurdun? Zebra vurdum. Am hele bu zebra ne ola ki? Eşeği biliysen. Ev. A o eşeğin siyah beyaz çizgili olanı. Abuv. Ham başka ne vurdun? Zürafa vurdum. Am hele bu zürafa ne ola ki? Eşeği biliysen. Hev. A o eşeğin bacakları iki metre, boynu üç metre olanı. Abuv. Ham başka ne vurdun? Gergedan vurdum. Am hele bu gergedan ne ola ki? Eşeği biliysen. Hev. Aa o eşeğin derisi biraz kalın olanı, bir de burnunda iki tane boynuz vardır. Abuv. Ham başka ne vurdun? Piton vurdum. Am bu piton ne ola ki? Eşeği biliysen. E Ha onun 4 metre olanı ama ortada eşek yoktur. Gelelim bizim kendi meselemize. Neymiş enflasyon tek hanelere inmiş. He. Elektrik %25. Doğalgaz %35. Ne neden ipliye her şeye? E He. Aha işte o zamlar var ya. O %30'luk enflasyonun 4 metre olanıdır ama ortada Enflasyon yoktur. Teröristlerin sayısı 70'e inmiş, ayakkabı numaralarını bile ezbere biliyoruz. Ya bu terörsüz Türkiye ne ola? O zaten yoktur. Olsun istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri elçisi bazen kamçıyla, bazen güzellikle projemi ilgililerine uygulatırım diyor. Niçin persona non grata olan edilip kovulmuyor? İlişkilerimiz güçlüdür, zarar verelim istemeyiz. PKK'lılar bize Misak Milliyi hatırlatıp Kamışlı, Rojava, Musul ve Kerkük, Ü bize vermeyen Nozan'dan incinip karantör olmamız halinde Türkiye'de, Batı Kürdistan'da, bizi barışta buluşturacaklarmış. O önce Öcalan için umut hakkı hemen verilmeliymiş. Emirleri olur, baş üstüne deriz, komşu hakkı gözetiriz. A'nın marabası A'ya iltifat eder. Valla babu! Bir sen varsın ama hükümet yoktur. Devlet hiçbir zaman bu kadar sütre gerisine çekilip küfürleri ve sataşmalarıyla cephelerdekileri böyle can kulağıyla dinlememişti. Gazi meclisimizdeki komisyona başarılar dilerim. Bahattin Karagöz